Bir köyün yakınlarındaki bir bahçenin yanına geldiklerinde... ...yaşlı bir adamın fidan diktiğini görür. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sana da kolay gelsin. Sen ne diye fidan dikmeye uğraşırsın? Maşallah yaşını yaşamışsın. Bu diktiğin fidanın meyvelerinden herhalde yiyemezsin. Evladım... ...bu diktiğin fidanın meyvelerinden... Bizim yememiz şart değil. Benden öncekiler... ...beni düşünüp fidan dikmişler. Ben onların diktiği fidanın... ...meyvelerini yedim. Ben de vefa olarak... ...benden sonrakiler için bu fidanı dikiyorum. Güzel. Al sana bir kese altın. Gördün mü evlat? Diktiğin fidan... ...şimdiden meyve vermeye başladı bile. O zaman sana... ...bir kese altın daha. Evlat... Herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verir. Bizim diktiğimiz fidan yılda iki defa meyve verdi. O zaman sana bir kese altın daha. Aman Sultanım, bir an önce buradan uzaklaşalım. Bu ihtiyar bu gidişte bahçesine fidan dikmek yerine devletin hazinesine dara ekecek. Hmm.